Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine, babasına kavuşması. Bu konu uzun biraz gerçi ama inşallah özetimi çalışacağız burada inşallah. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri elhamdülillah o sabrının sonunda selamete kavuştu. Mısır'da İkinci adam oldu. O zamanki ünvanı değil Maliye Nazırı, yani Maliye Bakanı anlamına geliyor. Fakat o dönemde ikinci adam olurmuş ülkede. Tabi bir rüya konusu vardı. Yedi sene çok muazzam bolluk olacaktı. Surak'a sene senede kıtık olacaktı. Yusuf Aleyhisselam hadretleri göreve başlayınca bunu Mısır o günkü hükümdarı çok aşırı sevdi Yusuf Aleyhisselam'ı. Hem sevdi hem de ona hayran kaldı. Adaletine, ilmine, her şeye hayran kaldı. Aşağı yukarı görevden çekildiği bir şey oldu. Bütün yetkiyi Yusuf Aleyhisselam'a verdi. Ve bolluk senesi başladı. O kadar bolluk oldu ki artık ekinleri tarada bırakacaklar. Hiç mi yetiştiremiyorlar. O kadar bolluk oldu. Bolluk çok olunca tüccar da mal almadı. Ellere mal kaldı. Yusuf Aleyhisselam Hazreti tabi bu durumu biliyor. Önlemini almış. Bütün ülkeyi ilan etti. Kimin elinde fazla mal varsa harman yapmadan yani başağınla sapına beraber getirdiğini alacaksın diye ülke her tarafa yılan verdi. Her yerde alış merkezleri kuruldu. Şimdi Batıki halk e, mal para yapmayacak derken elde kalacak korkusu varken bütün mal alacak küsü varsa Herkes ancak yiyeceği kadarını kendine ayırdı. Ne kadar ele fazlama varsa getirirler. Alış merkezlerinde sattılar. Bu şekilde 7 sene devam etti bu. 7 sene. O kadar muazzam bolluk. Bütün depolar mal doldu. Yani tahıl dolu bütün depolar. Muazzam bolluk oldu. Arkasından öbür yedinci sene başladığı o sene yeryüzüne bir tek damla yağmur düşmedi o havaliye mızır ve çevresine muazzam kuraklık katı kuraklık yerden ot bitmiyor o kadar muazzam kıtlık oldu ziraçiler köylüler ayırdıkları tonluklarını o sene yemeğe başladılar tohum vermişler, onları yemeğe başladılar Tabii az gelir tohumluk yetmedi. Aç kaldı millet. Bu yüzden sonrası ilan etti. Satışa başladı. Ama malın kara borusuna düşmemesi için de tabi her gekini aldı. Amin aldı. Nasıl yaptı? Her aileye bir deve yükü budayı veriyor. Bunu divana yazıyor. Yani listeye bunu yazıyor. Her aileye aile olarak bir de bir yükü, buğday veriyor. Bu kıtlık tabi babası memleketine yani Filistin o civarda aynı şey kıtlık ortada olunca dedi ki Yakup Aleyhisselam oğullarına on tane oldu. biri Bünyamin o yana duruyor. Dedi ki El terim dedi haber aldığıma göre Mısır Sultanı Fazisi, e, çok adil kişiymiş, iyi kişiymiş dedi. Onun ambarlarında çok mal, buğday, tahıl varmış. Gidin de oraya dedi. Alın gelin bakın dedi. Mevlam -e bize buyuruyor bu ayet-i kerimesinde. Vecaehvetü Yusuf'e. Vecaeh ihvetü Yusuf'e. Mesut Aleyhisselam'ın kardeşlerine geldiler fede halü aleyhi Yusuf Aleyhisselam Hazretleri bütün yetki kendisinde o veriyor malı kimseye güvenmiyor yani mal hatır için fazla verilir karaba düşer derler kimseye güvenmiyor malı kendi veriyor Yusuf Aleyhisselam'ın 10 tane abisi de Arapça'da müslümanlar abi kelimesi Arapça'da Abla kelimeyi Arapça Arapça'da. Kardeş denir. Büyük kardeşi, küçük kardeş denir. Beylan buyuruyor. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri de haberi de geldiler. Fedehalü aleyhi tabi doğru Yusuf Aleyhisselam'a gittiler. Feahrefehüm Onları hemen tanı Yusuf Aleyhisselam. Hemen tanıdı onları. Vehum lehüm münkürün Onlar bilemediler, tanıyamadılar ama onlar. Bir defa tabi hayretmiyorlar ki Yusuf Aleyhisselam Mısır'a sultan olsun diye hayretmiyorlar. Sonra o günkü Mısır hükümdarlarının e, gereği, örf adeti gereği, başında tabi taşlar filan var, tahtta oturuyor öyle bir durumda. Onlar ki çölden gelmişler, daha doğrusu bakma bile korkuyorlar böyle çekingenler. Yüzüne saracağım adetleri gelen yabancılar önce bir sorguluyormuş onları. Nereden geliyorsunuz? Kimlerseniz? Tabu arda Caoşun bahsi olmasın diye sorguluyormuş. Bunları da tanımamızla bir tabi geldi. bunlardaki yüzüne saracağım çekti çekti. Kimlerseniz? 10 kişi geldiniz buraya. Amacınız ne? Acayip bir kötü niyeti var Yok dediler tab. Boyunla bir kürk böyle yalvuruyorlar küçüme karşılığında işte dediler babamız dedi, Yakup peygamberdir işte filan yerden geliyoruz peki başka karışım var mı dediler bir karışımız daha var dediler onu babam göndermedi babam duruyor Yusuf Aleyhisselam Hazretleri bunlara çok ikram etti bunlara tabi abiler ya bütün Hazretleri elinde, bunlara çok ikram etti bunlara. Evinde onları misafir etti, bunlara yedirdi, içirdi, güderiz gösterdi. Tabi kim tutmaz peygamberle büyükler. Derken tabi dönüş zamanları geldi. وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجِحَادِهِمْ Onların tecizdeler dönüş yolunu hazırladı, dönüş yolculuklarını. Yani hem gereken her birisine bir buday verdi, hem de dönüşte gereken de gıdayı da verdi onlara. Yani ekmek verdi onlara, katık verdi onlara, bunu yolda yersin derleten. Kâle ama şöyle tembete, katunu bihın leküm min ebi Dedi ki, o da bana getirin ama, min ebi o baba bir kardeş anne ayrı. Güsvü Aleyhisselam da bünyamin ikisi ana baba bir kardeş diğer on tanesi ise baba kardeşleri. Ela teremle ilahi biraz öz yapıymış çünkü uzun çikayetli kelimeler muhteremler. Bade görürsünüz ben de yabancı olsanız kimseye ayrıcalık yapıyorum. Bol bol övşeye doldurarak veriyorum ve ve ne halü müzelinde de onlar Bakın ya yani müsaflere karşı da çok hayli darınıyorum, ikram ediyorum. Şe lem bihi. Eğer o baba bir kardeşinizi gereken getirmezseniz. Fela kel indi. Böyle atakla bir daha gelirseniz size kesin dedi e, tamam vermeyeceğim bu da vermeyeceğim sizlere ve bana sakın yaklaşmayınız da Yusuf Aleyhisselam şöyle yaptı onlara şimdi bakayım acaba doğru mu söylüyorsunuz yalancı mısınız eğer gelirken biri kardeşiniz daha varsa o da şudan çıktı bu meselede Yusuf Aleyhisselam Hazretleri her aileye bir de bir veriyor bununla yalvardılar ne olur ya aziz ya sultan bizim babamız var dediler annemiz var babam çok yaşlı gelemiyor ne olur bir de babamıza ver peki dedi, babasına de verdi. dedi ki bu sefer ya aziz bizim bir de kardeşimiz var baba bir kardeşimiz peki o neye gelmedi babam ona bırakmıyor Onda bir karışımız öldü çölde kayboldu öldü Yusuf Aleyhisselam söylüyorlar babam ona böyle sevgisini onu bakmadan bırakmıyor dedi Yusuf Aleyhisselam peki dedi ben o karısı içinde de o da evli baktı onun için bir yükü vereceğim şimdi vereceğim ama tekrar geliştiğinizde eğer o kardeşini getirmezseniz demek yalancısınız dedi yalancısınız dedi Size de bir damla buradan ekim buğday vermem. Bana yaklaşmayınız. Kaliu senin abdi anı ki ya aziz eldeşrine, Suareselamba. Onu babası istedildiler. Senin yani çok çabalarız. Aman babanı bize ver. Ve inna lefa'ilun fa'ilüün ve işabını başarız. Onu getiriz derler şimdi böyle. Çünkü orada kıtlık var. Tek buda yok orada. Onların bulunduğu yerde buraya muhtaçlar. Devletam böyle kuruyor düzeni muhteremler. Allah'ın takdiri böyle. Şanlı Hz. Ali şey yaptı şimdi. Burada dedi ki adamlarına bunların dedi derdi kendi paralarını bunların dedi ekirin arasına koyunuz. Çuvalda gelmişler. ekin çuval doldurmuş hemen çıkalım. Üzerine dedim. Bunlar paradan geri verin. Ki bunlar geri parayı getirirler. Yani yanlışlık oldu diye bunlar parayı yemezler. Getirirler. Bunlar Allah şimdi 10 tane kardeşliği. Tabi çok sevimli bunlar. E o zaman Mısır, dünyanın en gelişmiş ülkesi Mısır o dönemde. Öyle birer Mısır. Mısır'ın bir sultanı Bunlar özel muamele yaptı. Bunlara karşı misafirlik yaptı. Bunlar tabi çok sevindiler. Sevinçle gidiyorlar ama bir endişeleri var. Ya babaları bünyamini kardeşine vermezlerse. Dönüncelik babalarına ya ebana miniyamünnel kevlü. Bak evre bunu Döndüler. Arada 80 fersah vesafeymiş. O zamanki ölçü ile fersah. Bir fersah 3 mil oluyor. Bir mil aşağı oru 2 kilometre yakın. Bir mil demek ki şöyle böyle 5-6 km arası bir fersah. Demek ki 450 falan küsür kilometre Arada mesafe var. Mısır'a bulunduk yerden. Bunlar tabi deve ile gittiler babaların yana gittiler. İlk sözleri şu oldu bakınız. Dağ develerden malı indirmeden ancak bir selamı verdiler. Kalu ya ebana, ey babamız dediler bak ilk şeyde. Münia minnel keylü, bizden keyl burada ölçü anlamına geliyor. Ölçekle verildiği için bizim eller e, buğday tahıl mel olundu, verilmeyecek. An yani, eхранına ettiğinle yapacaksın. Eğer dediler, karşına bünyamini bizine gönderirsen, gönderirsen diller, o hem onu yerine hem bize hem sana diller odan burayı alacağız. Vinda lehül Biz diller bunu koruruz diller şimdi işte, bünyamini şimdi. Dediler ama tabii babasınıse bakalım şimdi. Kale Ramilukum Alehi. Diye Yakup Aleyhisselam, e ben nasıl size emnetim güveneyim? Nasıl bundan haberdin? Ne yaptınız Karaci? Ne yaptınız Yusuf? Ne yaptınız Yusuf? Ne, ne yaptınız Yusuf'a? O zaman da işte koru dediler, yaldu alaşım mı dediler? Tabuon al götürdüler, geri getirme dediler. Yalnız biliyorsunuz, kanlı gönlene götürdüler. Velem maaf ete hu mete ahhu ve Ondan sonra babaları bunlara bir söz veremedi, gönderirim diye. Bunları indiler mallarını aşağı, ağaçta çuval, baklava çuvallarında bunların paraları yine içine kormuş. Kalıbana mal ebdü. Dedi ki, baba dediler, bak dahi işçisi bak dediler, dahi işçisi bak dediler bizim de geri verilmiş. Ne olur sen bize kardeşimizi gönder, yine oradan bol bela de tahıl gelelim ve nehana ve kardeşimizi kururuz dediler. Zalike keylün yesir dediler. Eğer dediler baba dediler sen bünyamını bize göndermezsen oraya geri gidemeyeceğiz. Başka oradan tavıl bu alamayacağız. Bu ise kelin yesin az bu yetmez bize eller uzun bir zaman. Kala, hakikik babalar işin bunlara ben size büyamını gönderirim ama. Şimdi o da mecbur kaldı. Şimdi o şey bir şey vardır ya böylece. der derzene bindi mi? imtihan çabuk biter. İnsana herkesin başına başka bir açtan gelir böyle Kişi gelen bir derde katlansa, eğer o dert üzerine bir derde daha geldi mi, kişi buna sabederse imtihan çavu biter. Bizdeki Hakıvelaşüllem beni de dünyamını sen gönderirim ama bana Allah'tan söylersiniz. Yani Allah adına bana yem vereceksiniz, söz vereceksiniz, onu sağ salim getireceğinize dair illa en yuhata büküm. Ancak ihat olunsanız, yani düşman size çember alsa, çarpışsanız, ölürseniz, yer tam bu bir durum müstesna buyurdu. Böyle bir şey olmayınca, yani sizler sağ gençlerin sapasağlam ona bir şey oldu deseniz, inanmam serebedeydi. Ama bu şekilde Allah adına söz verdi dedi. Ve bu babalarına yemini verdiler. Tabi gereken sözü yaptılar. Hem de her biri muhtaçla bu duruma şimdi. Vek hale. Dedi ki artık geçecek tekrar mı dönecek bu sıra? Ya güney ye. Şimdi burada bir de e, kader mesajı var şimdi burada bu Kerem'de şimdi Kale Ya Büneyye dedi ki Hakkı Resulam, Ey evlatlarım evlatları büyük torunlarla büyük ilişkin burada ama ismi tesir kullanıyor bakınız Ey yavrucuklarım yani böyle küçük şeyini kullanıyor burada La tedhülü min bâbin müteferrika dedi ki Mısır'a gittiğiniz zaman hepiniz aynı kapıdan girmeyiniz. Eskiden ülkeye girişte giriş kapıları olurmuş böyle. Etraf sulular çevrili. Ancak dört taraftan ayrı kapılar. Bunlara Temel Yakup Aleyhisselam yavrum Mısır'a gittiğiniz zaman on bir kişi oldu şimdi bunlar. Hepiniz aynı kapıdan girmeyiniz bunlara buyurdu. Neden? Göz değmesin nazar olmasın diye. Her biri de güzelmiş ama. Yusuf Aleyhisselatü da daha başka ama her biri boylu, poslu, güçlü, kuvvetli güzelmişler. Hemen göze batıyormuşlar. Ve de Yavrum hepiniz aynı kapıdan girmeyiniz. Başka başlı kapıdan giriniz. İki kişi, üçer kişi giriniz burada. Şimdi Nazar diye bir şey var mı muhteremler? Nazar diye bir şey var mı? Nedir nazar? Nazar, Arapça, Türkçe'sinde bakış demektir. Bir kişi bir şeye kötü niyetle, hasetle, masetle baktı mı, ona zarar gelir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, el aynu hakkun, diyor Peygamberimiz. el aynu hakkun, ayin, bu da göz demektir. Göz haktır. Yani, yani, nazar değmesi diye bir şey var mı der. Var. Yani gözden çıkan şu alar. O şöyle göz görmüyor böylece. Demek ki kişi bilhassa kıskanç, haset, art niyette kötü bir şeyle kişi böyle gözünü çok dikip baktı mı ondan zarar gelebiliyor böylece. Ekiğene zarar gelir, hayvana zarar gelir, insana zarar gelebilir. Eşyaya da zarar gelebilir muhteremler. Bazen bakarız ki mesela bardak, sürahi, cam durduğu yerde birdenbire bir patlar böyle, parçalanır. Hatta tozun olur bazen böyle. Işte. Durduğu yerde böyle. Yani patlar hem verecek. Işte. Çatlar, patlar. E i̇şte demek ki böyle nazar diye bir şey var. Yalnız şuna birincilik var şimdi burada. Yakub Aleyhisselam Hazretleri büyük peygamber. Kur'an'da ismi geçen peygamber. Büyük peygamber oğullarına tedbir almalarını bunlara tavsiye ediyor, öneriyor ama onlara haşa muska yazmıyor. Bak muhtememde. Şimdi ne yapıyorlar? Efendim işte hocaya muska yazdım, nazar değmesin diye. Öyle bir şey olsaydı, bunu peygamber yapardı muhtemelen Aleyhisselam ama tedir almak var bir şekilde vardır. Nedir bu tedir muhteremler? Şimdi nazar hak vardır. Doğrudur. Yalnız insana göre bu da biraz değişir ama. Hatta her hastalık böyledir. Mesela grip salgını olur bazen kimine daha çok yakalar, ağır yakalar, hafif yakalar böylesi. Şey. İnsanların mizacına göre değişir bu da. Bilhassa insanlar, önce dördü ayrı insanlar. Sevdavi, hamrabi, Safravi balgami diye. Bir kimsenin mizacı, balgami mizacı ise, kişi bir hafif sarışın olur kişi, onlar soğuğa gelmezler. Hemen çabuk onları grip yakalar, nezle onları yakalar, çabuk yakalar bunlara böylece. Bir kişi de sevdavi mizacı olursa, onlar da biraz ince fikirli olurlar böyle. Biraz evama kaçar onlar çabuk kaparlar böyle işe. İşte eğer bir kişinin mizacı yapısı sevda ise bunlara nazar çabuk dokunu muhtemelen böyle. Yani bir kişi böyle bir kişiye baksın bunlara böyle hemen bir başına ağrı gelir böyle. Beyinde çatlama, kalbinde sıkıntı olur. Peki ne yapması gerekiyor? En güzelle bunu hemen yüzünü sürü yıkasın muhtemelen. En güzeli bu şekilde verecek bu. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Nun Suresi var. büyük Suresi vardır. Tebarekeli diye başlar. Buraya herkes bir aşık koru. Onun gelen Nur ve Kalem diye sure vardır. O surenin son iki ayetikermesi vardır. Onu okusun inşallah bu da inşallah. Yalnız öyle korkma gelmez nazardan. Nazar Allah'ınza geçer. Devam ederseniz yani anne böyle. Kalcı değildir nazar böyle. Işte. Kalcı değildir. Yalnız ufak çocuklara biraz daha fazla sıkar ufak çocuklara böyle. Bu işi ne yapmak gerekiyor? Çocuğa bilhassa kırmızı giydirme gerekiyor öğretmenler. Yani kırmızı daha çabuk gözü alır bakınız. Kişinin o karşıya gözdeki şu hale kırmızı çabuk alır böyle çekerken sen çeker böyle. Tas ki mesela siyah renk ya çekiyor, beyaz çekmiyor, enmiyor güneş ısın muhtemelenler. Kırmızı renkte Gözdeki şöveyi çeker böyle bir şey. Biraz böyle genç kızlar, yeni evliler, hanımlar, böyle ufak çocuklara böyle kırmızı fazla gidirme gerekiyor. Bu nazarı hemen çeker böyle. Hemen çeker. Bir de şunu yapma gerekiyor. Karşıdaki ilk bakışını başka bir şey çekmek için, mesela başına böyle olumsuz bir şey gidirmeli bir şey yapmalı böylece. İyi e dikkat orası çeksin böyle. Dikkat orası çeksin böylece şimdi diyor ki evlatlarım diyor bu sıra gittiğiniz zaman hepiniz aynı kapıdan girmeyiniz evba müteferrikadan baş kapıdan giriniz ama Allah'ın bir şey varsa ona bir şey yapamam diyor hüküm Allah'ındır diyor İzim illa lillah aleyhi tevekeltü Allah'a tevekkül ettim Derken Yusuf Aleman abileri bu defa ikinci defa tekrar mesele girdi şimdi. İkinci defa açıldı. Bin yamı da var şimdi. Velem mazehali <Sessizlik> miyat emerim <Sessizlik> ebuhum babalar emrettiği gibi bunlar mesele girdiler Değişik kapılardan. Yusuf Aleman maddeleri tabii onlara getirileceğim bunlar taht üstüne oturuyor. Tanıyamadı kendisini. onlara görünce, dediler ki, ya aziz dediler Yusuf Aleyhisselam'a. Bak dediler işte, bu kardeşin Müyamin, bunu getirdi dediler böylece. Tamam o zaman, hani, doğrulmuşsunuz, yalan değilmişsiniz, dedi bunları. Emir Yusuf Aleyhisselam, bunlara dedi, bu aşağı benim misafir olacak bunlardı dedi. Yusuf Bu on bir kardeşi, evinde misafir oldu Resulullah emir verdi aşçılara, hizmetçilere herkese sofra kurulacak ikişer kişilik olacak ama salonu çok büyükmüş salonu ucu ucu görmemiş salonu böyle farklı farklı yerlerde arayelerde yerlerde ikişer kişilik sonra kurulacak emir yerine getirildi akşamdan sonra sofra kuruldu on bir tanesi eve geldiler Şimdi on kardeş, onlar hep beraber tabi geziyorlar... Bünyamin, Yusuf'u onlar sevmezlerdi... Bünyamin'i sevmiyorlar tabi onlar... Şimdi on kardeş, ikişer kişi otururlar... ben sofraya oturdular... Bünyamin altı sofra kurulmuş... Bünyamin tek kalmış... Ayrı bir sofrada, kenarda kalmış... Yusuf selam geldi... Önce ön, önce öbüler yanına geldi işte bu ürünü afiyet olsun işte onda iltifat etti onlara en sonunda Bünyamin yanına geldi, baktı Bünyamin yemiyor ama öbüleri bir kral sofrası da onlar için böylece yani çölden gelmişler en lüks yiyecekler onla iştahlı böyle güle konuşa iyi oluyor böylece diyorlar baktı Sültaaile salam Bünyamin baş eğmiş ne ağlıyor ne duruyor ağlamaklı olmuş tıkanmış geçmiyor da yiyemiyor yanına geldi senin ismin ne bünyamin peki sen ne yemiyorsun bak öbürleri nasıl yiyorlar bak onlara iştahlı iştahlı yiyorlar, bak, yiyorlar sen ne yemiyorsun ağlan başladı ah benim karışı Hüsuf vardı o şunun sağ olsaydı ben ona beraber burada olurdum Alk Yusuf geldi de on iş boğazdan geçmiyor dedi. Kız selam ona tabi doldu tıkandı ama Kenan tuttu kendini güz dedi. Peki dedi o kardeşin Yusuf'un yerine bine kardeş kabul eder misin? Oturayım beraber haber olmaz mı? Olur ama seni anne babam doğmadık ama dedi. Ya yani onu unutmasın demek istedi. Olsun dedi. Ben sonra yine karış olayım meseleni de peki de otururlar ve yavaş yeme başlattılar böylece şey. yavaş yavaş ama tanışmaya geldi kendisini. Şimdi yatma zamanı geldi. Yine Emir Yusuf Aleyhisselam her odaya iki yatak konacak... öyle acıklar bunlar. Altı oda ayrıldı, her oda iki yatak kondu. Yine öbür on kişiye beş odaya kişi girdiler. Biyami yine bir odaya tek girmiş yatakta, oturmuş yatmamış da gece daha da duygulanmış çünkü Biyamin orada bir de başka bel bir yolculuğa da daha duygulamış Biyamin oturmuş ağlıyor. Yine sıvara önce ben dolaştı, en son buna geldi. Dünyamin niye ağlıyorsun yine? Yine ah biliyorsun derdimi, benim karışım vardı ana baba bir kardeşim Yusuf vardı. Onu çok severdim. Ona bakmaya doyamazdım. O da beni çok severdi. Şimdi sağ olsaydı ben ona beraber burada olurdum burada. Vakuma gelir de yatamayacağım hem akşam şiddet. Peki bin Yamin, ne olur? Onunla beni karıştıya kabul et. Beni yine kabul et. Olmaz mı? Tabi seni mi karıştı ben bulamam. Sen bir azizsin sultansın ama ama senin annem doğmadı ki ama Yusuf Aleyhisselam artık dayanamadı. Rabbim taban izin vermiş. Hemen bünyamin boyuna sarıldı. Üstelik başlığını açtı. Büyamin boyuna sarıldı. Başta hüngül ağlamaya başladı. Ona sarılıp ağlamaya başladılar. O zaman dedi, bünyamin, Yusuf benim dedi kardeş. Yusuf benim. Rabbin beni böyle kuyudan çıkardı. İşte anlattı şöylelerim, Yusuf benim. Tabi o gece uyuyamadı ikisi de böyle. Oturuyorlar sabaha kadar. Derteştiler, konuşuyorlar. Babasını yakalayarsan soğuk Yusuf var. Selam ona baştaki şey olayı anlatla birbirlerine. Dedi ki şimdi Yusuf'a Yusuf ben şimdi sana kavuşayım ya dedi. Ben şimdi ben şimdi dedi. Ben burada kalacağım dedi. Ama bak babam orada üzülür ama zaten babam benim için ağlıyormuş. Hatta gözleri Görmüyordu ya böyle. Yani beyazı, karasını bastırmış, yakıp mı gözleri görmüyormuş bile. Bak dedi, kardeşim, bak dedi, dediği böyle gözü böyle olmuş, hepimiz ağlıyormuş, şimdi sen de kalsan, şimdi sana da ağlarsa, abi, kim alsa ağlasın, ben burada dedi. ben burada kalacağım. O anda Mevlam, Yusuf mı izin verdi, tamam burada bırak diye. Vahiy gelip kendisine bırak diye şimdi nasıl bırakacak orada onu? Tabi bir sebep lazım ortada. Falan mı bir cihazıym, casketeye Şimdi muhteremler, Yakup aleyhisselammış yeri atında. Peygamberlerin hepsi imanda aynıdır, inançta değişmez böyle aynıdır Aynidir. Yalnız bazı haramda, günahlarda ibadet şekillerinde bazı muamelatta şeriatlar değişik oluyor. Yakup Aleyhisselam'ın şeriatını da o dönemde eğer bir kişi hırsızlık yaparsa hırsız yapan kişi kim malını çalıyorsa bir sonra köylülük yapıyormuş. O dönemde şimdi. Allah Teala'nın bunu vahyetti. Dedi, Yusuf Aleyhisselam karışına bak karışın dünyamin seni burada bırakmam için henüz dedi babamın da haberi olmaması gerekiyor. Allah izin vermiyor. İmzam bitmedi daha. Seni burada böyle bırakmam gerekiyor. Yalnız dedi hırsızı sana şey yapacağım şimdi ben ama mükabül eder misin? Ederim abi, bırak kalayım ben dedi. Bunun üzerine bunların on birinin de Binyamin dahil develerine malla yüklendi. Yüklendi. Onlar görmeden kısırlemazetleri bir adamını göndermiş. Melek'in su içtiği bir altın tas varmış. Esa büyük melek'in hükümdarın içtiği çok değerli altın tas varmış, tarihi bir şeymiş de kendisi. Bunu Binyamin'in çuvalına koyduruyoruz varislerim. Bu da arasına koyduruyor. Derken bu on birini Müslüman-ı uğurladı. Gidin bakalım. Gittiler bunlar şimdi. Tam Mısır'dan az uzaklaşacaklar. Arkadan Müslüman-ı Sallam gönderdi. Süm-e ezzene müezzin ezlene müezzin müezzin ilan edici, bildirici. Hatta bir şey tekrar tekrar bildirme. Bir daha bilirse buna ilam deniyor. Tekrar tekrar bilirince teizin. Onu şimdi ezan deniyor. Ezan tekrarlıyor kelimeler. Allah'a ber Allah ber tekrar tekrar okunuyor. Bu işte ezan deniyor buna, ilam denmiyor buna. Hemen sual Aleyhisselam bir gönderi askerlerini gönderdi. Şimdi biri bağırdı. Ey kafile, karaman durun bakalım. Fakana bağırdı dururlar. Döndür bunlara dediler tefkidi, ne oldu ne kaybetti ne arıyorsunuz dediler şimdi dediler ki melik'in hükümdarın su içtiği o su tası yok kaybolmuş çok değerli siz buradayken vardı ondan sonra kayboldu bunu arayacağız peki arayan bakalım dediler önce öbürü arandı, en sonunda bünyamin çuvalı açıldı işin tas çıktı çıktı bunlar Yusuf Aleyhisselam getirdiler şimdi yani hırsı yakalanmış diyen Yusuf bunlara sordu dedi ki sizin şeriatınızda dedi hırsı nedir cedası derler kim malı çalmışsa onun kölesi olacak bilse müddetle şimdi Mısır'daki o günü kanunlarına göre böyle bir kural yokmuş Yusuf bir alamıyor bunu şimdi tutamıyor bunu onu uyguluyor burada. Bunun delerler için diğer on tane abisi yalvarlar Ne olur ya aziz var ne alır? Bizim babamız var çok pirfanı, çok yaşlı, hasta, zayıf. Eğer bunu burada alıkoyarsan babam buna dayanamaz. Hem baban bizden kesin söz aldı, onu getireceğiz diye. Ne olur ya onu bize bağışla onu bize bağışlamıyorsan bize birini onun yerine al. Dedi ki Sıfı kalemi Allah'a Allah. Allah bir şey olurum mu dedi Kim suçluysa onu alacağım ben dedi. Ve on tanesini gönderdi. Gidin bakalım gönderdi onlara. Dünya aldı yanına aldı. Dünya yanına aldı. Bu 10 tane abisi şimdi 10 kişi gene dünyanın siz döndür babadan yanına kalü bir atamışlar müteahide teyzesi minin halası Şimdi Yusuf Arası'dan bunlara gidin deyince on tanesine halüsü niciya, bunlar bir kenara çekilip on tane kardeş kenar şimdi bunu görüşüyorlar böyle gizice. Neciya sır olarak görüşüyorlar. Kale ruhum, elem talemuh diyor ki bunlara büyükleri on kalem büyükleri. Ya yaşta büyükleri ve da görüş akılda büyükleri üstün gelenleri diyor ki onlara bak diyor babamız sizden, bizden söz aldı Allah adına. Ya bizi öleceğiz, ya getireceğiz diye. Söz aldı. Şimdi ne şimdi? O halde diyor, ben diyor, dönemem diye babam yana diyor. Ben burada kalacağım diyor. Siz dönün gidiniz diyor. Babama bunu söyleyiniz diyor. Eğer babam izin verirse o zaman ben dönüp gelirim. Ben de burada kalacağım diyor. Büyükleri. bu on tane şimdi kardeş tekrar dönüyorlar babaların yanlarına dönüyorlar ama tabi boynularına bükük boynularına bükük şimdi dünyamın yok yanlarında dönüyor babalarına diyorlar ki fekûlü ya ebâna inlemde serak bunu diyorlar başlayın. baba oğlun hırsızlık yaptı Yiçilerini gezişlerini koruyamayız. Biz görmedik diyorlar. Ancak onun çuvandan o his yaptı, taş çıktı. Bunu gördüğünü gördük diyorlar baba diyorlar. His yaptı baba diyorlar. Eğer bizi inanmasan diyorlar, bize gelen kervana, kervanla bir gelmişler, kervandaki diyorlar da gördü. İstesen diyorlar kendi yolcu çağıralım. İstersen onlara sor sen diyorlar, Mısır halkına götürelimse orada sor diyorlar. Oğlunun bünyamin hırsızlığı yaptı, suçuşu yakalandı, bir onu gözle gördük. Orada kaldı. Tabi Yusuf Aleyhisselam, diyor aynı şeyi daha önce yapmışız bana Yusuf Aleyhisselam, Yusuf'un başında Fesabrın cimillik aynı şekilde böylece. Ama elinden bir şey gelmez diyor. Yaşlıyım, hastayım diyor, pirifanıyım diyor araştıramam. Elinden bir şey gelmez. Ancak yapacağım sabrı cemil diyor. İnşallah Rabbim onu da getirecek ama diyor. Tavati gelmiş ve bildirmiş. Yakup Yusuf üsul biliyor. Çünkü Azrail'e sormuştu. Geçen hafta onu söyledi muhteremler. Azrail'e sormuştu Yakup Aleyhisselam. Peygamber, tabi görüşüyorlar meleklerle. Sormuş Azrail'e sormuştu. Ya Azrail'im Yusuf'un canını aldın mı? Almadın ya, almadın. Hayat olsa almadın canını." demişti. Hayatını biliyorun. Biliyor. Yusuf Yakup Aleyhisselam'dan sonra Kerah çekiliyor ordan. Ve ta anhüm ekaliyi asvalaya Yusuf'a. Tabii Yakup Aleyhisselam, Tabi, Aleyhisselam derlerek kambur sıra kambur Yusuf'u gitti, bi yamine gitti, en şeyiklere gitti. Eline bir şey gelmiyor acı bir durumda ve tevler Allahu ondaki çekili de ah Yusufum ah Yusufum bak mutemler şu anda dünyamini gitti ama burada gene ne diyor burada yar Allah Yusuf diye gene Yusuf anıyor burada demek o kadar aşırı sevmiştu senmiş belirce imtahan oluyor belirce im demiyor burada ah Yusufum Ay diye öylece ağlıyor yani. Ve bir allâhü min hüznü fehüfe kezzi mevla buyuruyor. Hüzün, hüzden dolayı, kederden dolayı gözleri bembeyaz olmuş mevla baktı. Ve bir yaldat ayna mevla iki gözü de bembeyaz olmuş. Yani gözün karası kapanmış, örtülmüş, gözleri benmez olmuş görmüyor ve, -ve. ama kendisi kezlıyım kezlıyım yutkunuyor böyle, derdini kimseye bir şey demiyor böyle dışarı vurmuyor bir şey tutuyor yutkunuyor içine atıyor derdini ama ağlamaktan hüzünden gö gözü kaybetmiş şimdi diyor ki yakıp aleyhisselam şu yukarına. Tabi öz, öz yapmaya çalışıyorum da, atıyorum öyle. Ya Bunezebü Fıratı Yusufa ve El Evet varım diye merşe onlara. Durmayalım buraya diyor. Çocukların dokuz hanesine. Yusuf hanesinden orada. Bir yanım orada kaldım. Bir de büyük orada kalmıştım, mesela işte kalmıştım. Dokuz'a gitmişlerdi. İlk işin dokuz Durmayın, hemen tekrar dönün, Mısır'a gidiniz. Yusuf'umu, karış İbni Yamin'i, e, onları araştırın bakalım. Has sesiyor tehassüs, onlar güzel ince araştırın bakalım, araştırın bakalım onları. Yusuf'um da orada, İbni de orada, onları arayan bulun, Oradan onlar haber ediyor. Vakti gelmiş, onları bildiriyor. Filan madde haraleyi, kaluya eyül azizci. Derken bu dokuzu hemen dönüyorlar müsterenle tekrar müsade tekrar geldiler bunlar. Döndemun tekrar müsade geldiler bunlar şimdi. Doğrusu yusu orada çıktılar. Dilleri ki ya eyül azizci. Ey aziler yusu var. dokuzu. Tabii mahcuplar, korkuyorlar artık her şeyler böylece. Biz derler elimize elder. ''Çok kıtlık var şu anda.'' dediler. O kıtlıkla mal yetmemiş yine onlara. Kavva bakmışlar. Dediler ki, ya, bize çok bir zarar dokundu. Dokundu. bir parayla geldik. Ne o dediler. Bu paranın karşısında bize ilgili ekim ver. ''Ve tesaddak aleyna.'' Ne o dediler? De bize tasadduk et.'' Ya onun kölesi yaşındı, onun malı şimdi. Ne o dediler. On bir tasadüf ederek onu bize bağışla. Babamız eller çok üzülüyor, babamız çok mahzun ödediler. Derken bu templer İsa Mesih'lerin kendisini bilirmesin vakti gelmiş. Mevdal izin vermiş, vermiş. Kale. Peki Mesih onlara şimdi, Hel alimtim. Maafem Yusuf ve Yakîhi iz entüm cahilu, dedi ki siz biliyor musunuz? Maafetim Yusuf ve Yakîhi, Yusuf biliyor musunuz ne yaptınız Yusuf ne yaptınız? Yusufa, Allah kuvvetli Yusufa, yani atar, yusufa atar. ve kardeşine. Ama şöyle bakın diyor, akadan iz entüm cahilün, ama o zaman siz cahil değiniz bak. Güzle vurmayayım gene. Yani bunu sordu. Yusuf'u hatırlıyor musunuz kardeşine? Ama o zaman sizler ama. Yani kusura bakılmam hiç değilim. Yusuf aleyhisselam tacı çıkar muhtemelen böyle. Yüzünü açmış böylece. O zaman tabi de Yusuf'u sorunca bu dokuz tane abisi dikkat edip bakmışlar şimdi. Bakmışlar. Kaldırıyor ki, e inneke Yusuf Yusuf. E sen mi? Sen mi? Leğente Yusuf. Yusuf sen misin? Yol bu sebebi. Bakıyorlar Yusuf'a benziyor tamam o kenisle böylece, böyle şaşkınlık haberleşe, kekilirek böyle, e neyneke sen misin sen mi, mi? Levente Yusuf Yusuf sen misin? Kale. ene Yusuf, şey yaptı evet ben Yusuf'um. ve ha da bu da kardeşim yalnız bir yanıt verirse kim tanıtı böyle, ene Yusuf ben Yusuf'um. ve ha bu da eki bu da kardeşim dünyamış ya şey ben yapıyorum. Aleyna. Allah bizi Allah bizi Kim etti Allah-u Teala bize? Evet, kuyuya atıldım, ölüm kastına, taş atıldım, ıı, ayaklarım kayaya çarptı, bir hafta kuyuda kaldım, ondan sonra, göre şu bu oldu, bana rahmet elhamdülillah, buna nasip etti. Menet-i bir 1, veşire kim ki Allah'tan korkarsa, Men veyaz bir. Bu önemli için burada. Demek ki bir kimsenin başına imtihan olarak Allah tarafından böyle bir musibet geldiği zaman tekva olacak. Allah'tan korkacak böylece. Bağırmadan, çağrmadan, böyle günah dalmadan, ibadetini aksatmadan Allah'tan korkacak. veyaz bir bir. ederse, Allah'ın bunun eşliği veriyor muhtemelen. Kalutallahi. Şimdi şimdi kardeşleri Tabi onlar kardeşim böyle mahcup. Bir de korku da var şimdi. Yusuf Aleyhisselam Sultan şimdi orada böylece. Asker emrinde yana böylece. Tutun tutun tutun tutun, tutun mesela. Atacak sizler mesela. Emir ferman kendisinde. Şimdi böyle titriyorlar korkuyorlar. Acaba haklarında da Nasıl bir karar verecek şimdi korkuyorlar. Allah size üzerimize tercih etti, seçti diyorlar. Böylece baş ayıyorlar. Kale La tesribe aleyhücümün yevim diyor. Bugün diyor yaptığınızı başlarına kalkmayacağım bak. La tesribe aleyhücümün yevim. Korkmayın. Abi rahat olun böyle. Huzur olun mu böyle böyle diyor. Eyle bükülmeyin böyle. Mahcup olmayın diyor yaptığınızı bana böyle, böyle yaptığınızı ya, bunlara baştan kalkmayacağım. Yani dil ceza vermek, kalkmayacağım. Ya ufırullah lüküm. Bir onlara dua ediyor. Allah sizi affetsin diye bakın. bakın. insana bakın bana. rahim herhamdülrahimim. Allah herhamdülrahimim de bana. Tabi hemen bunları evine alıyor. Bütün evine getiriyor bunları. Oturuyorlar şimdi. 12 kardeş. Hepsi bir kardeşlerim. Hepsi bir araya geliyorlar. Tek sofra kuruluyor. 12 tane kardeş şimdi. Tabi kuzular çevrilmiş böyle, danalar kesilmiş böyle, artık pilavla her olarak kavrulur, her hazırlanmış önceden. Muhteşem bir sofra kuruluyor. Muazzam bir cevap veriliyor. 12 kardeşim var artık. Kucaklaşıyorlar, ağlaşıyorlar, dertleşiyorlar. Yemek yiyorlar. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam, tabi babasını soruyor. İşte diyorlar, Yusuf diyorlar, işte sen nasıl babam hep ağladı? Göz ışından göz artık körlendi. Şöyle onlara, "İz Tebrikamisi Haza. Alın benim şu gömleğimi, buna gidin babama." diyor. Feruk Allah veşi ebi yi'ti basira. Benim gömleğimi babamın gözüne, yüzüne koyun, hemen göz açılır. Hangi gömleği muhtelenabı? Giyemezse matiatlı zamanlar ona cehenneme getirmişti, gömleği cennetten getirmiş. Cennet gömleği getirmişti. İbrahim Aleyhisselam Hazreti'ye atışa atılırken çıplak atılmaktadırlar. Yani Ağından doğma soydular kendisine. İbrahim Aleyhisselam'ın nemrut kafir. Ağından doğma söylediler. İki elini ensine bağladılar. İple. İki elini iple bağladılar. Ağından doğma soydular. Ateş attılar. Ateşin alevi yalnız bağlarını yaktı. Bağları yandı, koptu. Düştü. Düştü yer tabii Urfa'da. İnanabiliyorlar muhteremler. Göl oluştu işte orası biraz da. Orası... Atılı mancılıklar belli, duruyor halen böyle. Tarihi orada, canlı tarihi orada. Kale duruyor, olduğu gibi duruyor kale orada, Urfa'da, orada duruyor. düştü yer, çimenlik oldu ben Bir de su çıkardan ben Ondan da balık oldu, hara duruyor balıklar, o cinsi balıklar. Kim dokunuyor balıklar, yenmiyor balıklar böyle. Tabi suferin istemane düştü, e ateş ama, ateş, dağlar gibi ateş böyle, ucu ucu görünmüyor. Muazzam ateş etrafı, yani bulunduğu daire bulunduğu daire yeşillik, çimen, bir de ağaç bitti arada bir de su çıktı böyle. Su çıktı böylece. Ama çıplak Yusuf peygamber tabii, utanıyor hayal ediyor tabii. Hemen Cebrah Aleyhisselam geldi. Cennetten gömlek getirdi. Avucuna aldı. bir şey böyle. Giy bunu Yusuf, şey İbrahim. Onu giydi. İbrahim Aleyhisselam bunu olduysa Kardeşlerime bıraktı. O da bu Yakub arasında bıraktı? Yakub arasında da bunu Yusuf arasında boyna takmış, böyle yani küçük bir beze bağlamış, sarmış boyna takmış böylece. Şey. Yusuf arasında demiş de kuyuya atılınca, o da hiçbir atılıp kuyuya da böyle atıldı. Cevat arasında geldi kuyuda, dedi, Yusuf dedi o gömleğin çıkarayım, onu giyide de böylece. Şey. Avucuna al küçük bir şey böyle, giyince böyle tam bedenle göre böyle ne soğuk geçiriyor, ne sıcak geçiriyor, ne su geçiriyor. <gülüyor> cennet gömlemi tabi. Onu yemişti İşte Yusuf Aleyhisselam Hazretleri bu cenet gömlelerini saklıyormuş. Onu veriyor abilerine. Alın bu diyor. Bu gömlemi alın. Gidin babama diyor. Babam bunun yüzüne, gözüne sürünüz. Yedi bası Hemen göz açılır. Bunun üzerine Hemen kardeşleri biniyorlar develerine gayet süratle gitmek istiyorlar. İşçiden biri diyor ki hangisi diyor? Yusuf Aleyhisselam'ın kanlı gömleğini babasına götüreli. götürmüş ya. Diyor. diyor ki abi abi diyor. Yusuf'un bu gömleğini bana verin de o günahıma kefart olsun diyor. Bu gömleği babamı ben götüreyim diyor. Hem yeğen gideceğim ama diyor. Ceza olarak kimine böyle diyor, 80 fersah yoldan. Bu bir tanesi bu gömleği alıyor, böyle yanlayat, deve de bilmiyor ama gayet koşuyor böyle. Durmadan böyle, koşa koşa koşa koşa, azıcıkır 5 gömleği yakın mesafe oraya götürüyor böylece. Şimdi bu kafile mı ayrıldığı anda ya yakıbatçtan babaların ben de Yusuf'un kokusunu duyuyorum şu anda diyor. Hemen sabah yeli vardı. Sabah yeli. Badi sabah diyorlar buna. sabah. Sabah değil ama son daha yok. Badi sabah. Badi yer demektir. Rüzgar demektir. Sabah yeli. Bu hep böyle hayırlara getirir. bunu emir verdi. Hemen bu sabah yeli aldı Yusuf'un kokusunu. an Yerko'nun kokusuna ulaştırdı böyle Yusuf araşsam, Yakup Yakup'a döndü mısıra doğru bir nefes çekti. Yusuf'un kokusu bana geliyor. Dedi ki yandakiler torunları, oğulları yolda. El dediler, sen de artık bunacaksın be yusuf, yusuf Yusuf diye diye. Çok öyle o dediler böylece. Derken Selamünhu'l beşirü. Önce mücizi gelecek. Gömleği getiren önce o geldi. Her kalan vechi fertedem osira. Gömle getiren oğlu getirdi baba. Tabi yoldan da bağırıyor böylece baba müjde, baba müjde Yusuf'un hayatta. Baba ağzı Yusufmuş oğlumuz bu şekilde böyle böyle bağra bağra bağra bağra. Biliyorsunuz Yusuf'u öldürün diyece ağları gelmişler o zaman. Şimdi bu gül'e gül'e böyle bağra bağra geliyor. Baba Yusuf yaşıyor, baba ağzı Yusufmuş böyle bağra bağra hem içeri giriyor, patır, kötü içeri giriyor, babasını sürüyor böylece. Babasını sürdüğü gibi fertte de basira hem de aşılıyor. Hem de en genç delikanlı gibi böyle. böyle kesin gözler oldu. Derken arkadan öbürlere tabi geldiler. Onları beklediler şimdi. Onlar geldi. Derler ki öbürleri, baba derler, bizin içine tevbe et. Biz günahkarız dediler. O zaman da gizliyorlardı Yusuf her şey itiraf ettiler. Dediler de onlara Sevf estağfurullahüm. Siz ileride suat evi çemmesine de belirledi. Onun hikmeti var. Sonra gelecek inşallah. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam onlara tembih etmişti. Giderlerken Mısır'a gömlek götürürken babamı, annemi annesi ölmüştü de tezisi vardı annesinin yerinde. Babası tezisinin bunun Balcın babası evlenmiş, evlenmiş, evlenmiş. Dedi ki ya yani teyzemin babamı Kebir'le de Musa gelini bunlardı kardeşlerine. Buraya gelin, buraya gelişin. beni dedi balcın. Felen madahal Yusufa, şimdi mutaemler onların için gelişi şimdi. Yani artık Norton'un işiyle burada ne kadardan zaman geçti? 40 sene geçti 40 sene geçti Yakup Aleyhisselam Hazretleri ne kadar bunların çoluk, çocukları hanımları, torunları varsa topladılar, Hepsi 70 kişiymişler. Çoluk çocuk. Devle yüklediler bütün mallarını. Ne varsa malları devle yüklediler bunları. Binler develerine Mısır'a doğru geliyorlar. Tabii gözcü uzaktan, tepeden bakıyor. onlara gözlüyor. Haber Yusuf selamı. Abilerin babaların geliyor diye. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri birinci hükümdara haber ver durumu. Ben de geleyim karşılamaydı. O da geldi. Ne kadar üst düzey bürokata varsa toplandılar. Askerler, halk bir anlar. Hepsi bir dam toplantılar bunun Karşılamaya geldiler. Yakup Aleyhisselam Hazretleri dev üzerinde en önde torunla elektronik beraber geliyorlar tam işte bir tepeye çıktı oradan Mısır'ı gördü Mısır'ın kaprının dışında onu karşılamaya gelen kalabalığı gördü Yakup Aleyhisselam gözü açıldı bence onu görünüşe de Allah Allah dedim beni bulun bu kadar mı dedim sahibi bu kadar dedi halk toplanmıştı bizi karşılamaya o anda Cebih geldi ya Yakup ya Yakup oraya sen bak bile göğe bakayım seni de kalır başını bakam dedi bir göğe baş baktı ki bütün gök melekleri tapımız oraya gelmişler baba ile oğlun kavuşanı bekliyor melekler vereceğim onu bekliyor melekler vereceğim bir baktı göğe başını kaldırıca baktı bütün melekler onlara bir iziyorlar şimdi bu derken birbirine tam böyle görünce babalık bildirlerini Yusuf var İslam atla orakta gelmişti. Yüzün varırsa hemen atla, aşağı atladı böylece. Atla aşağı atladı. Hemen başına koşmaya böyle. O devenin aşağıya indi. Birbirine sarıldılar muhtemelen. Baba onu birbirine sarıldılar tabi. Uzun bir zaman böyle. Sarıldılar böyle. Ağlaçlar şey yaptılar. Aldı bunları sahirine götürdü. Babasını, annesini yani teyzesini ikisini yüksek bir oturtturdu. Kendi bir yerine makamına geçti. Bunun üzerine kardeşleri, abileri ona önde eğildiler. Şimdi buradaki secde alık ayet kemale e geliyor. Ve al üstücide geliyor. Bu secde iki anlam buraya geliyor. Yani ona bir saygı yaptılar veya Allah Teala'ya şükür secde yaptılar anlamına geliyor. Ve yani eğildiler. Ve kale yabeti Hazreti Rüya'ya <gülüyor> min kable. Dedi ki baba İsa Aleyhisselam işte babadede bak, 40 senecek gün rüyanın yorumu işin çıktı böyle bir Yani ay güneş 11 yıldız ona seyrediyorlar ediyorlar böylece. ona saygı yapıyorlar. Şimdi mütevellipler bir de babayla oğlun buluşması hususunda benim yaşlıdan bir olay var. Onu anlaymışlar inşallah şimdi mütevellipler, inşallah. Ada pazarına biri meden yerleşmiş muhtemelenler. Ada pazarından birisi onunla beraber ama onların gidiş şöyle olmuş. Karı koca bunlar işte birdenbire peygamber aşık geliyor bunlara. Peygamber aşkı, aşk sevgi değil muhtar. Muhabbet başka bir şey. Peygamber aşkı. Aşk ateş midir? Kalbi yakar böyle. İradeci gider yarı delilik haline gelir. Bu ikisi, ikisi de Allah'a emanet eylesin, ikisi bunlara peygambemizin aşkı gelince bunları yanıyorlar Adapazarı'nda burada, yanıyorlar. Resulullah da yanıyorlar böylece. Uyku yok, yeme içme yok, böylece. Yani yanıyorlar, illemeden gidecekler bunlar, oraya kalacaklar. O dönemde gitmek yasakmış. Yani Araplar, Müslümanlar artık böyle kesinlik bir dönem yasak. Bunlar Huda gidiyorlar, oradan Kaşak Suriye gidiyorlar, oradan Kaşak Medine'ye gidiyor, yerleşiyor değeşe oraya girecek. Tabii çocuğunu götürmüyorlar, koşuğun götürmüyorlar bunları, bunu akrabına bırakıyorlar bunları da. Oraya gidiyorlar. 62 yılında ondan muhteremler, buna 42 yıl önce Bunun bir oğlu, bir oğlu, bir oğlu daha önce gitmiş oraya. İkinci bir oğlu vardı. Onun da ismi Yusuf Bak neye bak. Onun ismi bak. Yusuf onun ismi suverece. Bir an kırk var. E Tanıştırdım buna. Ben tanışıyordum. Askerden yeni gelmişti. 62 yılında. O oğlun da içinde Medine'ye gitmek varisi. Askerden buraya yeni gelmiş. Ama hiç parası yok varisi. O senede de hac kabre gitmek istiyor Medine'ye. Gidiyor bir şefire yalvarıyor. Abi diyor. Benim anne babam Medine'deler belli. Asrı'ya yeni geldim. Hiç param yok abi diyor. Beni götürür müsünüz diyor. Oraya kadar diyor. Ben de yardım edeyim yolla diyor. Arabayı yıkayayım diyor. Temiz yapayım yolculara bakayım diyor. Yani param yok. Beni götürür müsünüz? Ekmek istemiyorum mi sen diyor. Olsam yerim ver diyor. Şofören biri razı oluyor. Ancak yakalanırsan diyor. Karışma diyor. Karışma diyor. Bir haç kafilesine o otobüsle gidiliyor. O yılda karışıyor fakat hudutta yakalanıyor hudutta, gümrükte, Türkiye'de yakalanıyor, orada geri çeviriyorlar tabi ağlı dönüyor dönüyor ama dönmiyor bu tarafa hudutta bekliyor gene bu süre gelen başka bir haç ne? onlara yalvarıyor gene alıyor bir şoförün birisi alıyor bunu Türk şoförü alıyor bunu yanına Türk huduruna geçiyor, yakalanıyor orada Suriye'ye geçiyor Ürdün'e yakalanıyor bu süre genelde Ürdün'e yakalanıyor Oradan yine oradan girişe yörecekler diyor ki bu bulunan bulunan hacılar anlıyorlar bunun durumunu diyorlar yavrum diyorlar biz de para toklarını verelim pasaportu çıkarıp gidiyorlar buna bir para yardım ediyorlar bu kadar Ankara'ya gidiyor orada pasaport çıkarıyor tekrar oraya gidecek böyle şey haber Medine'ye geliyor babası da hep her türlü babası orada görüşürüz. bana Ahmet Yusuf yakalanmış bana, Ahmet Yusuf'um üstüne dönmüş Böyle çok heyecan tabii. Şimdi derken bakın muhterimler, hac günleri geldi. Ben de Mekke'deyim beklediğim ben de. İşte ona geleceğini biliyorum. Yalnız babası oğlunu tanımıyor ama. Oğul babasını tanımıyor. Küçük bırakmış ben beniye. Bunu tanımıyorlar. İkisi tanıyor benim şimdi beni. Şimdi hac günleri, o kafene gelmez zaman yaklaştı. Her bir araştıyorum oğluysa ise araştırılmaya istiyor. İşte Bunu bulayım ki babasını götüreyim deretten. Allah nasip ettiği gene bana muhteremler. Eve gittim, otel yakalık, e, otele gittim. Yeni gelmişler bunlar. İhramlı, ömre yapmış, saç tıraşı oluyor böyle. Saç olacak, babası aramaya çıkacak. Babası tanımıyor ama böyle. Beni görünce sevindi şimdi bu. Babam nereye buluruz? Dedim, buluruz işte ama, ama zor bekliyor, taş olsun diye böyle. O kadar acil gibi heyecanlı böyle. duramıyor duramıyor duruyor, duramıyor. Ben aldım şimdi, Mekke aramışları geldik geldik. sen uzun boyudu rahmeti Allah'ın suveri. İsmail amca Allah'ın suveri. Şimdi baktım. Karşıdan babasını gördüm böyle. Uzadan karşısını gördüm. Babasını gördüm. Ama ben bunu işte söyleyemem baba değil söyleyemem. Bir şey demiyorum. Derimler. Biz beraber gidiyoruz. Beraber gidiyoruz. Baban demiyorum böyle bana böyle işte. Bakayım şimdi ne yapacaklar bana. Yavaş gidiyoruz. Şimdi babası karşısında beni gördü. Şöyle bir dikkatli baktı bana. Yanında bir genç gördü şimdi böyle şey. Işte. yaşlarında. Genç gördü, hiç elimde gözünü bize böyle. Biz sonra gelmeye başladı. Aşağı yukarı tahammine 30-40 metre mesafe kaldı muhteremler. Yusuf yanındaki nasıl böyle bir koştu ama ben böyle böyle. nasıl böyle bir fırına koştu böylece. Hiç demedi bir İsa'nın böyle. Babasından sarıldı böyle. Ama nasıl sarılı sıktı böyle. Babasından sarıldı. Babası buna sarıldı. İkisinin nefesi kestiği noktaya. Bir tek kelime konuşamadılar, ağlayamadılar daha böylece. Soğuk olamıyorlar böyle. Ev kesildi böyle. Bir sıkın böyle. Öyle sıkıldılar. Ben duruyorum arada. Epey kaldılar. Ondan sonra babasının nefes al başladı. Böyle sanki dolaşım başladı. Tuttu gel. Anneye götüreyim dedi böylece. Anneci götürdü. İşte bakınız efendiler. Yusuf ağaçtan babasına kavuştu böylece. Böyle hikayeyi anlatmak başka da o, o anı yaşamak böylece Tabi daha başka Peki son oldu şimdi muhterem Gelelim konumuza gene inşallah Onu tamamlayayım inşallah Lâkub-ı adetleri Bu sıra yerleşti Sevdi yavrusu oğluna kavuştu elhamdülillah Muhteremler aşağı yukarı 23 yıl daha yaşadı orada Yüz yaşında geçti yaşta Yaşadı sonra oğluna basit etti. Yavrum Yusuf dedi, ben öldüğüm zaman dedim, beni babam yanına göm dedi. Halil Rahman'da İsa Kaleşe'nin Halil Rahman'da Filistin'de oraya beni gömün dedi, oraya gömdü. Ondan sonra yirmi küsur yıldır yaşadı muhteremler, yaşadı. Yusuf Aleyhisselam tabi o da rahmete kavuştu. Kavuştu, şey. kavuştu ama Mısır halkı onu aşırı sevdiler Mısır halkı. Mısır Adaleti, dürüstlüğü her şeyi böylece sonra maliyen baştan geçince Mısır hazinesi mal dolmuş hazine, artık devlet kimse vergi almıyor yani para devletin kimse devlet vergi almıyor böyle her şey serbest mal bollaşıyor, fakirleri yardım ediyor o kadar muazzam hazine doğmuş tabii o da beşer o da öldü müteremler o da öldü şimdi ölünce Mısır halkı şimdi bunun nereye gömüleceğine karar veremiyorlar. Herkes diyor ki bizim semtimize gömülsün. Bu tarafı da ararken az kalmaz savaşta kendi aralarında. En az araya büyükler giriyorlar. Şöyle karar veriliyor. Nil nehrin ortasına bunu gömelim diyorlar. Bir sandık ayıbına koyalım böyle diyorlar. Nil nehrin ortasına mı gömelim böyle diyorlar. Nil nehrin zaten mübarek bir nehir. Orada aksın böyle diyorlar. Oraya gömdüler. Sonra Musa Arasam Hazretleri Mısır'dan çıkarken, kaçarken, Yusuf Aleyhisselam'ın da oradan kabrinde aldığı mezarından Yusuf bedenini, tabi şu peygamberler, onu yine babası götürdü, halamına gömdü, orada şınlıdır. Lillahi Aleyhisselam'a Fatiha.